يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 Sana bir mesele geldiğinde nasıl hükmedeceksin ey Muaz? Sana birileri soru getirdiğinde nasıl hükmedeceksin? Akdibi kitabillah. Allah'ın kitabı ilə hükmedeceğim dedi. Feinlem tecid fî kitabillah. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan ne yapacaksın ey Muaz? Febisünneti Resulillah dedi. Allah Resulünün sünneti ilə hükmedeceğim dedi. Feinlem tecid fî sünneti Resulillah. Peki Allah Resulünün sünnetinde de bulamazsan ne yapacaksın ey Muaz? Muaz işte orada dedi ki, اَشْتَهِدُ رَعِي وَلَعَالُوا Kendi görüşümle hükmedeceğim, iştiyat edeceğim ve hiç de umursamayacağım dedi. Aleyhissalatü vesselam elini Muaz'ın omuzuna koyup dedi ki Elhamdülillahi lezi vaffaka Rasûle Rasûlillahi lima yarda Rasûlullahi Allah'a, Allah'ın Rasûlünün Rasûlünü hakka muvaffık kılan, Allah Rasûlünün razı olacağı şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Yani Allah Rasûlü Muaz'ın bu usülünden razı olduğunu kaydediyor bütün sahabesinin yanında. Önce Allah'ın kitabı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 İbn-i Ümer radiyallahu ilim nedir diye sorulduğunda Diyor ki el-ilmü fərata İlim üç şeydir Kitabun natikun Vesünnetun mâdiyetun Vela edri Konuşan bir kitap Allah'ın kitabıdır ilim Başka Vesünnetun mâdiyet Ve devam eden sünnettir Aleyhissalatü vesselamın uygulamalarıdır Başka Vela edri Bu ikisinde yoksa da bilmiyorum demektir İlim Bu ikisinde yoksa da bilmiyorum demektir Şimdi ben size bunu niye anlattım kardeşler?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 وَنُقْرِعُوا أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِعُوا أَبْنَاءُنَا أَبْنَاءَهُمْ اِلٰى <gülüyor> يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ey Allah'ın Resulü dedi. İlim nasıl ortadan kalkacak? Biz Kur'an'ı okuyoruz. Çocuklarımıza okutuyoruz. Çocuklarımız da kendi çocuklarını okutacaklar kıyamet gününe kadar. Hal buyken sen nasıl ilmin kaldırılacağını söylüyorsun? Aleyhissalatü vesselam döndü ona dedi ki سَكَلَتْكَ اُمُّكَ يَا لَبِيدٍ Anan seni kaybetsin eyle bit. Anan seni kay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 Allah zəvəcələ son ayet olarakqtan diyor ki vəllədinə chəd ufinə lə nəhdiyən nəhum subbulənə vayin Allah Bizim yolumuzda mücadelə edənləri biz doğru yola eriştircəz Ve Allah muhakkaq ki muhsin olan insanlarla b Bu ati nasıl yorumluyorlar kardeşər? Bu ayet için diyorlar ki Allah demiş ki kim Allah yolunda cihad edərsə kim Allah yolunda cihad edərsə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 Allah cihad edenleri doğru yola ulaştırır. Hadi bakalım gelin anlayın bu meseleyi. Allah nasıl cihad... Yani sahabe yüzüstü bıraktıklarında Allah onları doğruya mı hidayet etmiş oldu? Hüde, e, hende, şey gününde e, gününde sahabenin büyük bir çoğunluğu peygamber aleyhissalatü vesselam'ı müşriklerin ortasında bıraktılar. Ondan sonra kaçtılar. Allah cihad edenleri doğru yola mı ulaştırıyormuş kardeşler? Mekke'nin fethinden sonra Hüneyn'de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 Ne usulda, ne furuda, bizim milim selefimizin yolundan ayırmasın. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. وَآخِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ